Bugün konuğumuz Kaos geleden Yıldız Tar. Yıldız hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, aslında daha önce bir yine e, LGBT'yi, türcülük, iklim değişikliği gibi bir konu, konumuz da olmuştu, konuşmuştuk. Ama şimdi iklim forumunun ertesinde e, tekrardan e, Yıldız'ı çağıralım dedik ki Yıldız bizim e, iklim için kampanyasının basın açıklamasında da. Evet vardı, değil orada mi? yer almıştım. Sahneye çıkıp iklim için ben de varım diyenlerden. <gülüyor> ee, kendisi kabul etti geldi. Ee, bu konu e, çok aslında ne şeyde e, LGBT hareketinde çok çok gündeme gelen bir konu mu? Yok aslında yani dürüst olmak gerekirse LGBT hareketi yani 94 yılında kaos gelen... kuruluşundan beri kendini hep farklı farklı hareketlerle dayanışma içerisinde tanımlıyor ama spesifik olarak iklim ve ekoloji konusu bizim biraz geç kaldığımız bir konu onu söylemek e, gerekiyor özellikle son 5-6 yılda üzerine e, yoğunlaşmaya başladığımız bir mesele biz biraz bunu e, türcülük ve heteroseksizm arasındaki ilişki üzerinden tartışarak başladık aslında hani bir e, iklim demeden önce biraz daha geriden daha temelden Ee, başlayarak bir takım çalışmalara başladık nihayetinde de en son iklim için kampanyasının bileşeni olarak daha geniş bir ekoloji mücadelesinin parçası olalım dedik bizim açımızdan da çok keyifliydi hem o kampanya süreci hem de farklı farklı kesimlerden insanlarla bir araya gelip ekoloji için mücadele etmen kendisi çok ön Aslında yani uluslararası hareketlere baktığımızda e, yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama uluslararası hareketlerde çok fazla böyle şey görmedim ben. Son e, dönemlerde Queers for Climate Hı -hı. gibi birkaç tane hareket e, var ama çok başından beri işte e, mesela feminizm ve Hı -hı. yani doğal olarak LGBT hareketinin ele ele gittiği gibi şey olmadı sanki ekolojiyle. Aslında bakarsan uluslararası hareketlerin büyük bir çoğunluğunda zaten... LGBT hareketi biraz kimlik politikasına sıkışmış durumda. Yani Türkiye'deki hareket biraz farklı ve orijinal bir takım karakterleri var. O da bizim herhalde yola çıkıştan bu yana... ...ortaya koymaya çalıştığımız ilkelerle e, alakalı. Daha genel baktığımızda birçok yerde eşinsel ve trans hareketi... ...hatta eşinsel hareketi yani trans hareketi de çok ayrı ilerliyor. Bu da yine bizim bir farkımız. E, daha kendi meselesine odaklanıyor ve e, salt bir yasal değişiklik talebi üzerinde ilerliyor. Çok kıymetli yine ön açıcı mücadele ama biz biraz daha dünyayı daha bütünlüklü görmeye çalışıyoruz. Yani... Benim bugün anayasada bir nefes suçu maddesinde, örneğin cinsel ölüm ve cinsiyet kimliğinin geçmesi benim için yeterli değil. Ve benim için mücadelenin nihai amacı değil. Ben içinde yaşayabileceğim bir dünya kalmadığı zaman ne yapacağım o yasayı? En basit haliyle veya feminist hareketle veya örneğin Türkiye'de Kürt hareketiyle belli başlı ortaklıkları görmeden, birlikte yol yürümeden özgürleşemeyiz ki... Yani 94'te bir slogan hala geçerli. Eşinsellerin kurtuluşu heteroseksüelleri de özgürleştirecektir derken biraz kastetmeye çalıştığımız bu yani bu dünyanın bir yerinde birimiz özgür olmadığımız sürece topyekün bir özgürlükten bahsedemeyiz. Hele hele ekoloji dediğimiz mesele, iklim dediğimiz mesele hepimizi kesiyor. Yani ve bir tür şey değil. Lütuf olarak yaptığımız bir şey değil, yapmak zorundasın. Hani üç yıl sonra dünya kalacak mı o bile belli değil. Hani üç yıl sonra e, bu kadar e, iklim değişikliğinin hepimizi sıkıştırdığı bir yerde bir şeylere başlamak yerine şimdiden başlamak gerekiyor ki hepimizin içinde yaşayabileceği bir e, yerimiz olsun, mekanımız olsun, evimiz olsun dünya en basit haliyle. Öte yandan bir de türcülük konusunda Hı. yani benim yine çok Türkiye'de LGBT hareketinin çok aktif çalıştığını görüyorum ve belki de bu konuyu birazcık kafamıza yazılmasını sağlayan hareketlerden bir tanesi değil mi? Evet. Yani e, türcülük meselesi, ya şimdi toplumdaki bu hiyerarşiler, çeşitli ayrımcılık mekanizmaları hepsi birbiriyle ilişkili. Biz her ne kadar böyle kompartmanlara ayırsak da işte ayırıyoruz ne diyoruz? Erkek egemenliği, ırkçılık, e, cinsiyetçilik, homofobi, heteroseksizm, türcülük diye biz kompartmanlara ayırıyoruz. Hani belki biraz daha kolay algılayalım diye ama aslında hepsi topyekun bir bütünün bir parçası orada hiyerarşik bir toplumsal yapı. Haliyle şimdi türcülük dediğim mesela heteroseksizmden ayrı değil. En basit haliyle bizim e, hayvanları sömüren, tüketen e, bir e, sistemin içerisinde olmamız aynı zamanda cinsiyetçiliği besliyor. Hı. Erkek hegemenliğin en temel dayandığı yerlerden birisi o işte. Avcı toplum mu dersiniz, hayvanların kölleştirilmesi mi veya hayvan bedeninin e, üzerinden kurulan argümanı işte piliç. Tava piliş demek, kadına da piliş demek veya bunun gibi meseleler üzerinden çok net bir şekilde cinsiyetçilik, türcülük, komofobi bir şekilde birbirine değiyor. Ama mesele belki bu pratikte nasıl yapacağımız. Biz mesela geçen yıl bir karar aldık. Kaoskeli olarak artık vejeteryanız hmm. bir yıldır. Ee, niye böyle bir karar aldık? Biz e, hani üyelerimize ya da e, hani birlikte mücadele ettiğimiz insanlara şeyi dayatamayız. Hepiniz vejeteryan olacaksınız ama... Kendi kurduğumuz alanda yaptığımız etkinliklerde et tüketmemeyi yapabiliriz dedik. Ve bunu yapmak durumundayız. Biz bir yıldır hiçbir etkinliğimizde et tüketmedik. Kısmetse eğer yapabilirse bir yıl sonra falan da vegan olmayı planlıyoruz. Yani bu da bir, bir etik bir tutum. Yani. Çünkü sen kendi evini biz hep şey diyoruz mesela farklı farklı kesimler konuştuğumuzda çok büyük bir şey yapmana gerek yok. Kendi bulunduğun yeri homofobiye karşı mücadele alanına dönüştürsen yeterli. Hani bu bir yandan hepimizin kendi evini, kapısının önünü temizleme meselesi. E niye aynısını biz türcülük meselesinde yapmayalım? Bu biraz da bizim kendi evimizi türcülükle mücadele alanına dönüştürme çabamızdı. Başladık. Çok mütevazı bir adım belki ama ilerleyen süreçte ben ya biliyorum ve umuyorum ki biz daha bu adımları genişleterek daha e, kapsamlı bir mücadeleyi öreceğiz. Yani umarım. Ama yapacağımıza inanıyorum. Evet yani Türkiye'deki LGBTİ hareketinin orijinalliğinden bahsettik de yurt dışında iklim değişikliği konusunda e, temas edilen ya da beraber çalışılan bir LGBTİ hareketleri e, literatürü var mı? Ya da böyle bir e, şey var mı? Elimizde örnek olarak ya da buna e, bu Hı -hı. konuyu temsil edebilecek bir durum var mı? Yani e, hareket açısından benim bildiğim kadarıyla yok. Hı -hı. Ama bu belki bizim eksik bilgimizdir veya bizim... iletişim eksikliğimiz olabilir ama daha akademik queer teori açısından var yani daha bu tartışma belki biraz daha hala yurt dışında teorik düzlemde ilerliyor ve uzun uzadıya bu iklim meselesi ekolojik yıkım meselesinin nasıl örneğin bu ikili cinsiyet rejimiyle alakası olabilir mi nereden bir bağlantı kurulabilir tartışmaları sürüyor onun dışında Uluslararası LGBT federasyonları ilga ve e, ilga world ve ilga europe ilga dünya ve ilga avrupa'larında çeşitli çalışmalarında gündeme geliyor ama bir hani ya yani yalan söylemeyelim birbirimizi kandırmanın şeyi yok daha hani belki şey ama çok daha artık yan bir gündem olarak ilerliyor. Evet. Ama Son dönemlerde özellikle bu hani iklim meselesinin daha can yakıcı bir mesele olması ile birlikte tartışılmaya başlandı. Yani uluslararası camiada da uluslararası LGBT hareketinde de böyle bir atılım yakın zamanda çıkabilir. En azından şey açısından yani LGBT'ler iklim değişikliği meselesinde ne diyor ve buna dair biz ne yapabiliriz en pratik adım olarak bunlar yavaş yavaş tartışıldığı haberleri geliyor. aslında oradan alıp e, LGBT hareketinin iklim değişikliği olmasa da çok etkili olabileceği mesela e, que, e, pink washing hı hı. karşıtı e, işte bu özellikle Tel Aviv'in e, bir queer e, işte gay cenneti tatil cenneti olarak gösterilmesi ne karşıtı olan bir grup var ve onların yaptığı şeyler yavaş, e, ses getiriyor yani en azından kendilerine bir şey bulmuş durumda da e, bu anlamda da yani bu toplumsal hareketlerin en Son dönemde ivme kazanmış en önemlilerinden bir tanesi olarak LGBT hareketinin e, diğer hareketlere destek vermesi çok daha büyük şeyleri getirecektir diye düşünüyorum. Evet hem destek vermesi hem de aslında bu destekten ziyade senin asli görevin mesela Pinkwashing meselesinde yani e, şunu görmek gerekiyor dünyada eşcin sayıda trans cenneti yok. Yani cennet diye pazarlanan yerlerde de e, her türlü şiddet var. O en basiti İsrail'deki 10 yürüyüşünde bıçaklandı. Şimdi yani sen pink başik diye bir hem Filistin'deki e, LGBT'lerin e, kendisini görünmez kılıyorsun. İki Filistin'e dönük sömürgeci politikaları e, meşrulaştırıyorsun. Üçüncüsü de e, sanki sen bütün haklarını kazanmışsın dünya senin için cennetmiş gibi ayrımcılığı görünmez kılıyorsun. Ben geçen sene Stockholm'a gittim. LGBT cenneti deyen yerlerden birisi. Evet şehrin merkezinin çok ufak bir alanı korumuşlar ama ikinci gününe ben şehrin işte bir 15 kilometre mesafedeki bir yerdeki eşinsel bir çiftin el ile tutuştuğu için şiddete uğradığını gördüm. Tanıştım onlarla konuştum ve bu hikaye orada görünmezdi. Niye? Çünkü Stockholm gay cennetiydi. Yani o yüzden bu mesele bir yandan destek olmanın dışında kendi mücadeleni de, Çok yakından ilgilendiren bir şey. Hem ırkçılık meselesi, pinkwashing hikayesi hem de bu iklim ve ekoloji mücadelesi. Evet yani şeyi sormak isterdim ben aslında önümüzdeki hafta Paris'te düzenlenecek olan iklim zirvesiyle alakalı bir şeyler planlanıyor mu uluslararası olarak LGBT hareketi içerisinde ama... bakıldığında normalde yani şu anda düzenlenebilecek olan bir yürüyüşten bile bahsedebilmek mümkün olmadı bu saldırılar sayesinde do dolayısıyla. Evet yani LGBT hareketi uluslararası alanda Paris katliamının ardından aslında daha çok bütün kendi gündeminde iptal edip o katliama dair çalışıyor en azından hani kaybedilenlerin yasının tutulması cenazeler ve katliam sonrası iklimle boğuşuyor. O yüzden Yani ben pek bir şey yapılabileceğini sanmıyorum evet. ama zaten yürüyüş de yapılamayacak e, muhtemelen ve hani katliam doğal olarak bütün diğer gündemlerin önüne geçti ve geçmesi de gerekiyordu. Evet bir ortak bir durum söz konusu. Yani dünyadaki bu potansiyel problemlerin tartışılması gereken alanları ve zamanları e, bu şekilde engellendiği gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. ...şu anda ve muhtemelen... ...önümüzdeki yıllarda da aynı şey söz konusu olacak. Yani gene konuşamayacağımız... ...bu sebeplerden ötürü... ...sessizliğe doğru itilmeye çalışılan... ...bir sosyal hareketler... ...mücadelesi... ...sosyal mücadeleleri... ...daha sık rastlayacağız gibi duruyor. Hı. Ee, tekrar bu... ...şey konusundan dönersek... E, ...türücülük, heteroseksizim vs. vesaireden bahsederken... E, ...bu... E, ...eko... Feminizmin ilk yani ekofeminizm dediğin şey aslında bahsettiğimiz gibi... ...hem türcülük hem de işte atarki sistemin bir söz sahibi hı hı. olması. Şu an feminist hareketle düşündüğüm zaman bazen benim aklıma şöyle şeyler geliyordu. Ya şu bu kadar kadın cinayetleri falan varken ben deli miyim de oturdum... ...iklim değişikliğiyle falan uğraşıyorum hı hı. diye. Gerçekten bunaldığım zamanlar oluyordu. Sonra çok bunaldığım bir zamanda böyle... Ki sanırsam şey de onur yürüyüşünü falan da tamamen iptal edildi dönemlerde ya tamam iklim değişikliği evet hani ama bak burada böyle bir şey oluyor ve anlık bir şey ve bununla uğraşmamız gerekir gibi kendi açımda soruların sorunların önceliklendirmesini yapmıştım. Sonrasından ama böyle akşam yatarken düşündüğümde yani işte bu çok daha büyük bir sistem Yani sistem demek işte bu atarkil yapının aslında yarattığı şeylerden bir tanesi yani direkt birebir iklim değişikliği ve hani iklimi değil sistemi değiştir Bu sistemi değiştirdiğimiz zaman acaba hepsi böyle dağılıp biz işte cennetimizi o zaman yakalayabilecek miyiz diye düşünüyorum. Ben. Tersinden de sorulabilir soru. Ee, hem savaş dedik hem iklim değişikliği dedik savaşın da iklim değişikliğinde kendi ekonomisi var ve bu ekonomi içerisinde. İlk gözden çıkarılanlar genelde en savunmasız görülenler LGBT'ler. Yani buzullar bu hızla erimeye devam ettiğinde, yani çok basit bir pragmatist bir soru soracağım. Dünyanın bir kısmı sular altında kaldığında, sular altında kalmayan yerlere kim yerleşecek? LGBT'ler mi? Değil. LGBT'ye ilk etapta gözden çıkarılanlar olacak. Yani bu, bu açıdan bakıldığında bir trans cinayeti kadar hayati bir meseleden bahsediyoruz. Bir kadın cinayeti kadar hayati bir meseleden bahsediyoruz. Savaşın ekonomisi de öyle. Sosyal hareketlerin susturulması. Savaş çok pratik ekonomik bir mantıktır. Her şey keskinleşir ve işine yarayan kar elde edebildiği sonuç odaklı bakar. O da savaşı kazanmak senin. Bir ülkenin savaşını kazanmasında faydan yoksa ilk etapta sen harcanırsın. yine yani Suriye'deki süreçte de veya başka birçok yerde de biz LGBT'lerin adını bile duymuyoruz şu anda ben de tam olarak onun örneğini verecektim yani Suriye'deki savaşın öncesine baktığınız zaman yapılan analizlerde 2008 ve 2011 yılları arasında yaşanan muazzam bir kuraklık bu kuraklıktan ötürü göç etmek zorunda kalan insanlar ve bu göç etmek zorunda kalan insanların yaptığı protesto gösterileri ardından çıkan savaş ve yine yani iklim değişikliğinin Doğal e, sebebi ve sonucu olan e, iki noktaya e, musallat olan örgütler, işit gibi örgütleri görüyorsunuz. Su kaynakları ve petrol yatakları, fosil yakıt enerjisinin, fosil yakıtların doğrudan bulunduğu yerler. Bu işte işit gibi örgütler geldiği zaman da ilk olarak saldırdıkları, ilk olarak gözden çıkardıkları bireylerde, toplumun bu toplumun içerisinde bulundukları daha doğrusu işgal ettikleri yerlerdeki LGBT'li bireyler oluyor. Buradan da böyle bir örneği çıkarabilmek galiba mümkün. Tabii çünkü yani onun kendi mantalitesi ve savaş e, ekonomisi içerisinde savaşı sürdürülebilir kılmak istiyor. Yani sürdürülebilir bir savaş niyetinde. E, bu sürdürülebilir savaş içerisinde sen e, çıban oluyorsun onun için. İlk etapta temizlemesi gereken yani ülkeler veya m, kurumlar savaşa girerken ilk yaptıkları şey küçük temizlik operasyonları olur. Yani e, şey bile Hitler'in ikinci dünya savaşı öncesi kristal gecesi de öyle bir şeydir yani kendi evet. içerisindeki çok güçlü bir kendi söylüyor yani temizleme istenmeyen unsurlardan arındırma, arındırma diye bir soykırım e, gerçekleştirdi çok benzeri oluyor ve bu, bunlar çok birbirleriyle o kadar bağlantılı ki biz bazen şu an başladığım kompartmanları ayırınca göremiyoruz yani sanıyoruz ki işte IŞİD işte aynı zamanda homofobik aynı zamanda şu şu şu diyoruz aslında baktığında çok tutarlı bir örgü içerisinde topyekun bir toplumu oradaki toplumu dizayn etme istemeyen unsurların hepsinin kafasını kesme hem gerçek anlamda hem soyut anlamıyla ve burada bir tür ekonomik kaynaklara doğal kaynaklara el koyma operasyonu. Evet. önümüzdeki süreçte de 3. Dünya Savaşı gibi ihtimaller konuşuluyor ki zaten içinde miyiz değil miyiz o da uzun bir tartışma ama bu kadar savaşların e, olacağı yerin bir tık arka planına baktığımızda enerji meselesi çok komik hikaye dün e, Türkiye'nin Rusya çağını düşürmesinin ardından bakalım doğalgaz ne olacak bu sene hani tartışması kim, başladı, ne yapacak evet. hani bu, bu başladı ister istemez hayatın her alanında biz bu tartışmayla yüzleşeceğiz herkesin bu tartışmanın kendisine nereden değdiğini görüp Oradan söz üretmesi gerekiyor ki biz sahici bir e, birliktelikle bu, bu meseleyle yüzleşebilelim gibi geliyor bana. Bu e, Suriye eşit e, meselesinde peki dedin ki hani hiçbir yerde cennet yok Stockholm'da dahi cennet yok. Ama biz burada yani haberleri okurken mesela e, Orta Doğulu bir LGBTİ olmanın ne demek, Orta Doğulu bir kadın olmanın ne demek olduğunu o haberlerde gördük yani... İşte o dediğimiz harekete geçirme gücü varken yani işte hani tamam boykot yapsalar şöyle yapsalar doğu, batıdaki e, şeyden yani bahsediyorum evlenmeye hak kazanmış normalleştirilmiş e, LGBT'lerden bahsediyorum. Yani en azından bizim canlı takip ettiğimiz kadarıyla gözlemlediğimiz kadarıyla bir, hiç bir ses çıkarılmadı. Yani o, orada o insanlar o işkenceleri yaşadılar ve o sırada işte Kaliforniya'da evlilik yasası kutlanıyordu falan. İşte tek aslında tek örnek Suriye'den e, benim de tanıdığım bir dönem İstanbul'da olan bir eşcinsel mülteci Birleşmiş Milletler'in oturumunda konuştu. Bunu da LGBT örgütlerinin baskısı sonucu oldu ama onun dışında haklısın yani bir tür dayanışma ağı örülemedi. E, yani biz mesela buna karşı senelerdir bir uğraştık. E, Bölgesel ağımız var. Karskelen'in sekreterliğini üstlendiği Ortadoğu, Kafkasya, Kuzey Afrika ve Balkanlardan legebet örgütleri. Ya biraz bu coğrafyanın bir, bir araya gelmemizin sebebi de benzer deneyimi yaşamamız. Mesela orada da tartışıyoruz. Yani e, biz burada birçok yerde yalnız kaldığımızı hissediyoruz. Ee, ve bu yalnızlık bir yandan e, gelen destekler de çok oryantalist ve e, buranın gerçekliğini anlamaktan uzak bir e, desteğe ve bir dayanışmaya dönüşüyor. Yani dayanışman destek oluyor zaten. Dayanışma eşittir. Eşit kurar kendisini en azından. Ve o konuda çok haklısın. Ama yine de yani bunu da zaten şeyden beklememek gerekiyor başka bir yerden. Ben daha yerelci düşünen bir evet. insanım. Yani... E, Türkiye'de e, Kaos GL ve Lambda İstanbul'la başlayan örgütlenme serüveni 20 küsür yıldır. Yerel dinamikler oynamasaydı şu anda e, Ortadoğu'nun içerisinde hani en güçlü LGBT hareketinin olduğu yer olmazdık. Yani Türkiye bir aslında Suriye ve Irak'tan daha iyi bir yer değil. Sadece burada 21 yıldır e, çok yerelden beslenen bir hareket var işte. Sendikalardan, e, buradaki muhalefetten, e, buranın yerel kodlarından ...beslenen bir hareket var. Biz biraz daha örneğin... ...kopyacı bir hareket olsaydık... ...şu an burada olmazdık. Mesela Rusya'da biraz o sorunu yaşanıyor. Yani Rusya'da daha bir tür yerelden LGBT... ...hareketi örgütlenemedi. Çok fazla daha... hani. Daha Batı Avrupa menşeili bir harekette e, evretilmeye çalışıldı ve o zaman ama bir toplumsal karşılığı olmadı. LGBT'ler nezdinde de yani şu an İstanbul'daki bir yaşınserle e, Londra'daki bir yaşınserin sorunları aynı değil her ikisi de sorun yaşıyor. Ama sorunlarımız farklı. Aile örgütlenme biçimleri de biraz biraz farklı gibi geliyor bana. Bu yerleşmenin en belirgin olduğu noktalardan bir tanesi galiba 2013 senesinde meydana gelen Gezi Parkı olaylarıydı. Evet. Orada gayet net bir şekilde de görüldü LGBTİ bireylerin ve kendi kuruluşlarının diğer örgüt ve kuruluşlarla aynı zamanda bireylerle nasıl bir araya geldiği böyle bir örnekle karşımızda Hı. yakın bir tarihimizde duruyor. Ve potansiyelleri de içinde barındırdığını bize gösteriyor gibi duruyor. O zaman vaktimiz de daraldı, hatta bitti. Aa, ne çabuk bitti. <gülüyor> Çok evet kısa bir programımız Hı. var. Ee, yani her seferinde buradan yani e, bu temenniyle ayrılıyoruz. Yani iklim, de, i̇klim değişikliği konusunu e, diğer hareketlerle zaten bir araya getirmek için başlayan bir kampanyaydı iklim için kampanyası. E, umarım ki 2016'da daha da büyüyerek daha da destekli bir şekilde... Ee, devam ettirebileceğiz kampanyayı Çok teşekkürler Yıldız Star konuğumuzdu Chaos GL'den Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir programda. E, bugünlük de bu kadar. E, yarın e, saat 10'da tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Evet düzeltmemi de yapayım. Dün yayında çıkarken sen yokken Durukan Dudu'nun geleceğini söyledim yanlışlıkla ben bugün için. Ama Durukan Dudu yarın geliyor. Anadolu Meraları ile alakalı olan konuşmasını aktarmak için İstanbul'da e, biz de bu vesileyle kendisini iklim için programına konuk edeceğiz. Yarın e, bu programı da sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Anadolu Meraları dinlemek isteyenler Kavosgele'yi dinlemiş oldu. Çok güzel sence. <gülüyor> <gülüyor> evet, o zaman yarın görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. İklim için Paris Sirvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara ve Muratcan Tombi.